ze gerin geleceği. Hazırlayan ve sınavlar: Büşra Yar ve Uygar Özeski. Merhaba. Hüriyet'ten İsmail Sarının haberine göre Türkiye coğrafi konumu nedeniyle göçmen kuşlar için önemli bir göç güzergahı. Bazı türler Türkiye üzerinden geçerek üreme alanlarına ulaşırken bazıları ise kışı geçirmek için ülkemize göç ediyor. Ayrıca Türkiye aktif göç eden ve süzülerek göç eden kuş türleri açısından Afrika-Avrupa ile Afrika-Asya doğrultusunda küresel bir öneme sahip. Fakat geçtiğimiz günlerde göç güzergahı olmamasına rağmen Mersin'in göksü kıyı çamur çurduğu fotoğraflandı. Aerodinamik yapısı jet uçağına benzetilen kıyı çurduğunun Alaska'dan yola çıkıp, 12000 kilometre uçup Yeni Zelanda'ya ulaşarak en uzun aralıksız kuş uçuşu rekoruna sahip olduğu söyleniyor. Pasifik Okyanusu boyunca saatte 88 kilometreye varan hıza ulaşan kuş bu özelliği sayesinde bilim insanlarının da ilgisini çekmiş. Groningen Üniversitesi'nden görevli Profesör Thurnus Piersma bu durumu kıyı çamurculuğunun yaptığı şey gerçekten akıl almaz diye yorumluyor. Aynı ekip içinde kuşların göçlerini izleyen Dr. Jesse Conklin de kuşla ilgili yaptığı açıklamada Pasifik'in ortasında açık okyanusta günlerce uçuyorlar. Hiç kara yok. İnanılmaz bir yakıt enerji oranları var. Pek çok avantaja sahipler. Savaş uçağı gibiler. Uzun, sivri kanatları ve kusursuz hatları muazzam ifadelerini kullandı. Rekordman kuşu ile ilgili İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksek Okulu'ndan ornitolog yani kuş bilimci öğretim görevlisi Ergün Bacaksa kuşun uzun süre uçabilmesindeki en önemli etkenin göç öncesi vücutlarında yağ depolaması olduğunu söyledi. Ergün Bacak kuşun üreyen popülasyonu Kuzey Kutup Bölgesine yakın bölgeler. Kışlama alanları ise Avrupa kıtasının Atlantik kıyılarından başlayıp Güney Afrika'ya kadar devam ediyor dedi. Bacak ülkemizde görülmesiyle ilgili şu bilgileri paylaştık. Kuzeydeki üreme alanlarından güneydeki kışlama alanlarına giderken bazı bireyler ya da bazı küçük popülasyonlar farklı güzergahları tercih edebiliyor. Bazı bireyler de biyolojik pusulalarının hatalı olması sonucu türünün ya da popülasyonunun gitmemesi gerektiği yere doğru göç edebiliyor. Bu tip durumlarda da bazı bireyler ana hedeflerinden uzaklaşıp farklı alanlarda görülüyor. Özellikle biyolojik pusulaları doğuştan hatalı olan bireyler çoğunlukla doğal olarak ürediği ve kışladığı alanlardan uzaklaştıkları için de maalesef hayatlarını kaybediyor. Bizde görülmelerinin nedenlerinden biri bu olabilir diyor Ergün Bacak. Mersin Göksu Deltası'nda görünmüş kuş ülkemizdeki en önemli sulak alanlardan biri çok ciddi bir şekilde korunması ve kollanması gereken bir sulak alanımız Göksu Deltası. İklim kriziyle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla 2022 yılını iklim yılı ilan ederek çalışmalarını da bu yolda yürüten Nilüfer Belediyesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na yani COP27'ye giden yolda iklim krizi ve olası çözümlerinin daha iyi anlaşılabilmesi, İlgililer arasında dayanışma oluşturan ve iklim eylemini hızlandırmak için bağlantılar kuran, kitlesel katılımlı, uluslararası bir girişimin yani Walk to COP 27'ye ev sahipliği yapıyor. İklim kriziyle mücadele konusunda dayanışma ve yürüyüşü genişletmek, daha geniş kitlelere ulaşmak ve sivil toplumun sesini hükümetlere duyurmak için COP 26'nın ev sahipliğini yapan İskoçya'nın Glasgow kentinden COP 27'nin ev sahipliğini yapacak olan Mısır'ın Şarm-el-Şeyh kentine uzanan 12 ülkenin yer aldığı sanal bir rota çizildi. Bu rota üzerinde İskoçya, İngiltere, Fransa, Belçika, Almanya, Macaristan, Avusturya, Bulgaristan, Lübnan, Ürdün ve Mısır'ın da yer aldığı rotadaki Türkiye'nin ev sahipliğini ise Lüfer Belediyesi yapıyor. Türkiye'de iklim değişikliği sorunları, çözümleri, iklim değişikliği ve tarımın konuşulacağı Vodkop 27 zirvesi öncesi Lüfer Belediyesi İklim için harekete geç sloganıyla bir bisiklet turu düzenledi. Tura katılanların kat ettiği mesafenin ağaca dönüşeceği etkinlik Misya yollarından Gümüştepe yani Misi Dağ Yenici, Atlas ve Çalı mahallelerini içine alan B1 parkurunda düzenlendi. Sabah saatlerinde Misi meydanında toplanan bisiklet tutkunları. İlk olarak Atlas Go Mobil uygulaması üzerinden Nilüfer Belediyesi takımına dahil oldular. Sonra da ağaçlara dönüşen pedalları çevirmeye başladılar. Cumhuriyet'ten Gökhan Kam'ın bir haberi var. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü uzmanları Mustafa Mantıkçı Hasan Örek, Mustafa Yücey, Zahit Uysal Sinan Arkın ve Barış Salihoğlu tarafından yapılan bir araştırma var. Çınarcık Çukuru ve İzmit Gemlik körfezlerini kapsayan alanlardan elde edilen bulgulara dikkat çekiliyor bu araştırmada. Kendilerinin şu görüşlerine yer verilmiş. Marmara'nın neredeyse tamamı ve orta hatta bulunan 3 derin çukur ve çevresel dip sularında yer yer anoksik yani oksijensiz koşullar görülmekte. Tüm Marmara'da yaklaşık bir aylık süreçte oksijensiz koşulların oluştuğu gözlemlendi deniyor. Çınarcık Çukur'una özellikle dikkat çekildi, müsilajın Ege Denizi'ne de taşınma riskine değinildi ve şu uyarılarda bulunuldu. Önlem alınmadığı takdirde deniz canlılarının yanında insan sağlığına da zarar verecek sonuçlar doğurabilir. Tüm evsel sanayi ve tarımsal girdilerin azaltılması veya durdurulması gerekmekte. Bu girdiler... Tarımsal suni gübreler, kanalizasyon ve sanayi atıkları azaltılmadığı veya ortadan kaldırılmadığı takdirde balık ölümleri gibi birçok biyolojik çeşitliliği etkileyen olaylar yaşanacak diyorlar. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.